Aslında kitap yazdıkları için, daha sonuca varmadan yazıyorlar. Halbuki Hz. Mevlana, e, Seyr-i Sülükür de Manefetullah'a erdi. Bekabilah beka makamına erişti. Ondan sonra yazdı. Tekrar indi ve yazdı. Ama makamını... Onun için yazlıktan büyük hakikatler vardır. Şimdi bu mezhebi... E, güzel. E, Ahmet Avni Bey'in yani ikisi aynı şeye bağlılar. Bu mezhebi daha sonra şer'i bir mezhebi. Yani Şeriat kurallarına daha çok sadıkalardan yazılmış bir mezhebi. Ahmet Avni Bey de müthişerri bir insan, fakat o daha ziyade yerde tasavvuf ağırlıklı yazmış. Onda da şeriat var, fakat benimki tamamen şeriatı dayalıydı. O biraz da gönlüne kaçmış, Ahmet Avni Bey. Hepsi aynı şeriat var, ama da meşrep var. Meşrep işte, meşrepin farkı e, burada. Aynı hamuru, aynı şöyle yemişler. öyle gibi böyle bir eser vermiş, öbüründe başka bir eser vermiş. Bir neşe. Aynı şeyden beslemişler. Allah şefaatine ailesi. Amin. Ne dinleyelim sen Olur